Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın bir takım melekleri vardır. Bunlar küreye ardı dolaşırlar. Nerede bir zikir meclisi görürlerse oraya toplanırlar. Melekler zikre iştirak ederler. Sonra zikir meclisi dağılır. Melekler makam malumlarına varırlar. Allah sorar meleklere neredeydiniz? Melekler derler ki Ya Rabbi gecede gündüzde Semada artta bilinen bilinmeyen her yerde her şey sana malumdur. Bir olduğumuzu biliyorsun. Evet biliyorum ama sizden konuşayım ki kullarım duysun. Kullarım ne yapıyorlardı? Ya Rabbi seni zikrediyorlardı. Peki beni niye zikrediyorlardı? Kişi sevdiğini çok zikreder. Seni seviyorlar onun için zikrediyorlardı. Peki benim cemalimi onlar görmüşler mi? Nasıl bana aşk olmuşlar? Ya Rabbi eşyayı, eşyadaki bulunan kudretini, kuvvetini, heybetini, sattvetini, azametini görmüşler. Evet. Ve sana teslim olmuşlar ve aşık olmuşlar. Demek ki eşyadaki kudretimi, kuvvetimi, azametini görmüşler. Bana aşık olmuşlar. Ya beni görselerdi ne yapacaklardı? Bir kısmı da Ya Rabbi senin celalinden korkmuşlar. Biz Allah'ı seviyoruz ama hakta Teala bizi sevmezse bizim halimiz nice olur demişler. Celalinden korkuyorlar. Onları sevmediğinden korkuyorlar. İşlerinde şeyleri var, arzuları ve istekleri var senin aşkına. Kalplerindeki bulunan şüpheye gidersinler. Onlara cemalimi göstereceğim. Ya Rabbi, zikreye iştirak etmeyen, oraya toplanan bir takım insanlar vardı. Onlar zikrullahı seyrediyorlardı. Bunlar hakkındaki muamelem ne acaba? Bunu da istiyoruz, öğrenmek istiyoruz Ya Rabbi. Zikir meclisine gelip zikrullahı seyredenleri de zikredenlere bağışladım. Onlara da cemalimi bahşeteceğim vaat ediyorum. Yani öyleyse zikrullahta bulunan Allah'ı zikredenlerle, zikri seyreden, zikre gelen kişilerde aynı ecre, aynı sevaba, aynı derecata malik olurlar.